الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan بعد amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khayra al-hadi hadi muhammedin wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ati Hepinizin üzerine Allah azze ve selamı, rahmeti, bereketi olsun. Buraya geldiğiniz için de Allah razı olsun. Allah azze ve celle hayrınızı ve ecrinizi versin inşallah. Allah nasip ederse bir iki kelime söylemek istiyorum. Önce kendi nefsim için, başta sonra sizler için, kardeşlerim için. Konuşacağım mesele bana göre Müslümanların hayatında çok ciddi bir problem olan mesele. Veyahut da benim gördüğüm kadarıyla kardeşlerimi şöyle bir incelediğimde hayatlarında bir eksik olarak görüyorum. Aynı zamanda kendi hayatımızda da onun için birkaç noktaya dikkat çekeceğim. Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'de diyor ki أستعيد بالله أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ Biz size hatırlayacak olanın hatırlayacağı kadar bir ömür vermedik mi? Peygamber vesselam da Buharide ve başkalarında rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki Ni'matani magbun fehima katirun minen nas. İki tane nimet vardır ki insanların birçoğu o iki nimette aldanmış durumdadırlar. Es-sıhhatu <Sessizlik> vel <Sessizlik> farah. Bunlardan bir tanesi sıhhattır, afiyet halidir. Bir tanesi de boş vakittir diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Okumuş olduğum birinci ayette vaktin veya vaktin genişliğinin insanın aleyhine hüccet olduğunu anlıyoruz. Yani kıyamet gününde Allah Azze ve Celle özür sahiplerini muhatap aldığı zaman, onlar bir takım özürler ortaya attıkları zaman ki insanoğlu yaratılışı gereği özür, özür ve bahane uydurmayı sever Allah Azze ve Celle ömrü hatırlatacak bize. Diyecek ki ben size hatırlayacak olanın hatırlayacak olduğu kadar bir ömür vermedim mi? Maalesef bu insanların aleyhine hüccet olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselam insanların birçoğunun bu nimetten habersiz olduğunu söylüyor. Yani insanların çoğu vakit nimeti noktasında Allah'ın insanın aleyhine hüccet olarak kullanacağı ömürde insan oğlunun gafil olduğunu, insanoğlunun aldanmış olduğunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize bildiriyor. Şimdi bizler Allah azze ve celle bizi yarattığı zaman İbn Kayyim'in dediği gibi rahmetullahi aleyh bizler yolcuyuz. Varacağımız hedef ise Allah azze ve celledir ve da ahiret yurdudur. Elimizde bir sermayemiz ve uzun bir yolumuz vardır. Elimizdeki sermayemiz bizim vaktimizdir. Elimizde var olan ömrümüz ve sayılı olan nefeslerimizdir. Varacağımız noktaya doğru yolun üzerinde yol kesici ve hırsız çoktur. Yani bizim vaktimizi, bizim sermayemizi çalıp doğru yerde kullanmamızı istemeyen yol kesiciler çoktur. Ondan dolayı bir insan selim ve sıhhatli bir şekilde Allah azze ve celle'ye yürümek istiyorsa Mutlaka insanın sermayesini düzgün kullanması lazım Hırsızlardan ve yol kesicilerden bu sermayesini koruması lazım Bakın Selef bu noktayı anladığından dolayı Onların yanındaki en aziz ve değerli şey Onların ellerinde olan vakitleriydi i̇bn Mesud diyor ki مَا نَدِمْتُ ala شَيْءٍ نَدَمِ Ben hiçbir şeye şuna pişman olduğum kadar pişman olmadım diyor Öyle bir gün gelir ki Güneş o günde batar benim ömrümden bir gün eksilir. Lakin benim amelimden hiçbir şey fazlalaşmaz. Tekrar söylüyorum dikkat edin. Yani bir çoğumuzun belki hiç dikkatimizi çekmeyen bir nokta. Ben şuna pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman olmadım diyor. Güneş batar. Benim ömrümden bir gün eksilir. Lakin benim amellerinden hiçbir şey atmaz. Bakın Ebu Hureyre'ye bizim tamamını uykuyla geçirdiğimiz geceyi üç vakte bölüyor. Birinci vaktinde kalkıp hadisleri müzakere ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan duyduğu ve ezberlediği hadis-i şerifleri müzakere ediyor. İkinci vakitte kalkıyor, Allah azze ve celle'nin huzurunda, onun dostlarının durduğu şekilde Allah'ın huzurunda duruyor, gece namazı kılıyor. Üçüncü vakiti ise uyuyarak kendi vücudunu ve kendi bedenini dinlendiriyor. Bakın Hasan-i Basri diyor ki, Ey kavim! Vallahi ben öyle insanlar idrak ettim ki, Hasan-ı Basri tabiindendir, kendisi sahabeden konuşuyor. Onların yanında vakit, sizin dinara ve dirheme vermiş olduğunuz değerden çok çok daha önemliydi, diyor. Bakın İmam Şafii diyor ki, ben sofilerle, tasavvuf ehliyle oturdum. Onlardan iki şey dışında hiçbir şey istifade etmedim. Sadece tasavvuf ehlinden iki şeyden fayda buldum. Bir, şu sözleriydi. El vakt seyf in kat'atuhu ve illa kat'ak. Vekik kılıçtır. Ya sen onu kesersin veya o seni keser. Ve nefsuken lem teşgalhu bil hakki feşaghalak bil batil. Vesenenn nefsin. Eğer sen onu hak ile iştigal ettirmezsen, nefsin seni mutlaka batıl ile iştigal ettirir diyor İmam Şafi. Yahya İbni Muaz diyor ki seleften el fawt eşedd min el mevt. İnsanın vaktini zayi etmesi, vaktinin kıymetini bilmemesi ölümden çok çok daha şiddetlidir diyor. Neden? Çünkü öldüğün zaman insanlıkla ilişkin kesilir. Vaktini zayi ettiğin zaman seni yaratanla ilişkin kesilir. Bakın bu söze dikkat edin. Vakti zayi etmek ölümden daha şiddetlidir. Tabi kimin yanında? Akıl sahiplerinin yanında. Vakti zayi etmek ölümden daha şiddetlidir. Neden? Çünkü öldün mü sana hiçbir faydası olmayan insanlarla arandaki ilişki kesilir. Ne güzel zaten insanlardan bize bir fayda yok. Lakin vaktini zayi ettim mi? Allah Azze ve Celle ile senin arandaki şey kesilir. Allah Azze ve Celle senin arandaki ilişki kesilir diyor Yahya ibn Muaz. Bu daha verebileceğimiz birçok örnek var. Mesela akıllarımızda bulunsun diye söyleyeyim. Örneğin İmam Bu Yusuf vefat edecek ölüm döşeğinde. Arkadaşının biri geliyor kendisini ziyaret etmeye. Diyor ki ey falan, sen şey haçta şeytan taşlarken ayakta taşlamak mı daha efdaldır? Yoksa oturarak taşlamak mı daha efdaldır? Ya ey imam diyor bu bunun zamanı mıdır? Yani sen ölüyorsun sekarat halindesin. Bana sormuş olduğun soruya bak diyor. Boş ver diyor. Boş durmaktansa bu meseleyi konuşalım olur ki yanlış yapan biri kurtulur bu meseleden dolayı diyor. Ben görüşümü söyledim, o da düzeltti, sonra ben daha kapıdan çıkmadan öldüğüne dair evden ses yükseldi." diyor. Yani adam ölümüne dakikalar kala, konuştuğu meseleye bak, insanlara faydalı olmasını istediği bir mesele hakkında konuşuyor. İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin talebelerinden yine, رحمت aleyhi عليهم Geceleri sürekli başından aşağıya su döküyor, kendisine sorulduğu zaman diyor ki, اَنَّوْمُ مِنَ harara Uyku sıcaklıktan dolayıdır. Ben vücudumu soğutuyorum ki daha fazla uyumayayım diye. İmam nevevi ilim talep ettiği günden, ta son güne kadar geceleri meyve yemezmiş. Kendisine sorulduğu zaman neden meyve yemiyorsun ey İmam diye? Olur ya vücudun meyveye alışır, yumuşaklık hisseder, daha fazla uyurum diye. Ki İmam Nevi günde 2 saat uyurdu. Yani uyuduğu duvara yaslanarak günde 2 saat uyurdu. Kendisine sorulduğu zaman nefesler sayılıdır, yolumuz uzundur. ''Bizim azığımız azdır, yarın Allah'a neyin hesabını vereceğim?'' derdi. Bu salihlerin yanında içinde yaşamış oldukları vaktin değeri. Maalesef dikkat ederseniz, bizim yanımızda veya da bizim hayatımızda vaktin hiçbir ehemmiyeti yok. Vakit kimin yanında değerlidir? Ahiret yurdunu kendine dert edenlerin yanında değerlidir. Ahiret yurdunu kendine dedim etmeyen insanların vakit gibi bir sorunları yoktur. Çünkü ancak nefsini muhasebe eden, ve her anından hesaba çekileceğini bilen insan her anının kıymetini bilir her anına değer verir aksi halde insan niye vaktine değer versin ki kafasında muhasebe kültürü oluşmayan yarın Allah'ın huzurunda durduğu zaman yaptıklarının ve söylediklerinin yapamadıklarının veya yapmadıklarının hesabını düşünmeyen insan neden dolayı kendisi vaktin kıymetini bilsin ki neden dolayı vakte değer versin ki bakın bizler yolda giderken dedi ki vakit bizim sermayemiz vakti çalan da yol kesiciler ve hırsızlar var bunlar çok fazla yani bunları sayacak olursak madde madde neler bizim vaktimizi alıyor diye yani uyku diyebiliriz yemek diyebiliriz vesaire. vs. bu listeyi bayağı kabartabiliriz belki ben bunlardan iki tanesine dikkat çekeceğim bunlardan bir tanesi kötü arkadaş yani özellikle bizim hayatımızda müslümanların hayatında olan maalesef müslüman olup da Kötü arkadaş olan insanlar. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "El-ahillau yevme idin ba'dhum li ba'din adu illel muttaqin." O gün dostlar birbirlerine düşman olacaklardır. Yani kıyamet gününde dünyada dostluk kuranlar o gün birbirlerine düşman olacaklardır. Kim bundan müstesnadır? Ancak muttaki olanlar. Allah için yapması gerekenleri yapıp Allah için kaçınması gerekenlerden kaçınanlar dışında Tüm arkadaşlar kıyamet gününde düşman olacaklar birbirine. Niye düşman olacaklar biliyor musunuz? Çünkü o ona diyecek ki sen benim vaktimi çaldın. Senle oturduğum gün Allah'a zikretmekten beni alıkoydun. Faydalı ilim öğrenmekten beni alıkoydun. Salih amel işlemekten beni alıkoydun. O ona diyecek ki yalan söyleme aynısını sen yaptın. Niye sende akıl yok muydu? Ben seni alıkoyduğumda sen uyarsaydın yapmasaydık diyecek. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يديه يقول يا ليتني لو مع الرسول O gün zalim kendi ellerini ısıracak ve diyecek ki ya keşke ben ile beraber Allah'a giden bir yol edinseydim O gün zalim kendi ellerini dişleyecek Manzarayı düşünün Allah'ın huzurunda pişmanlığın son noktası Adam kendi ellerini ısıracak neden Keşke Resulullah ile beraber bir yol tutsaydım diyecek. Ya leyteni lem etahiz fulanen Keşke ben falan kese arkadaş edinmeseydim diyecek. Yani keşke ben falan arkadaşımı beni alıkoyan arkadaşımı dost edinmeseydim diyecek. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: İnname meselu celis-i salihi ves-süi kehamilil miski ve nafihil kir. Buhari, Müslim, Ahmed Nesai ve başkaları rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam İnsanın salih olan arkadaşıyla, kötü olan arkadaşının arasındaki fark misk taşıyan ile koku taşıyan ile demirci körüğünü taşıyan gibidir. Yani kötü arkadaş demirci körüğünü hani demircinin ateşe üfleyip ateşi kızıştırmak için elinde bir körük vardır, ateşe bu şekilde hava pompalar. Onu taşıyanla misk kokusu taşıyan adam gibidir diyor. Miski taşıyan adam ya sana o kokusundan verir diyor. Ya sen ondan koku satın alırsın diyor Veyahut da diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Hiç biri olmasa ondan güzel bir koku hissedersin Yani iyi arkadaş, salih arkadaş, misk taşıyan gibidir Ya ilmiyle sana fayda verir Ya sen ona soru sorarsın ondan güzel bir şeyler öğrenirsin Veyahut da hiç olmazsa sana Allah'a hatırlatır Duruşu bile Allah'a hatırlatır Sen ondan istifade edersin Kötü arkadaş ise Demirci körünü taşıyan adamın durumu ne gibidir Ya diyor seni elbiseni yakar sürekli ateşe hava verdiğinden dolayı, elindeki sıcak olduğundan dolayı ya senin elbiseni yakar ya da pis kokar diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam yani ya sana bir kötülük öğretir ya seni bir hayırdan alıkoyar seni elbiseni yakar veya sen ondan rahatsız olacak seni Allah'a hatırlatmayacak kalbini öldürecek bir koku duyarsın diyor başka bir hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki اَلْمَرْءُ ala dini Halilihi kişi kendi arkadaşının dini üzerinedir yen zor <gülüyor> ilmer u ilamen yukarılu kişi kimi dost edindiğine bir baksın yani herkes kendi arkadaşının dini üzerinedir ondan dolayı kişi kendi şeyini e, kimi dost edindiğine bir baksın diyor peygamber alat ve şimdi biz kendi arkadaşlıklarımızı bir düşünelim Biz cahiliye toplumunda yaşıyoruz daha açık bir ifadeyle müşrik olan bir toplumda yaşıyoruz bir avuç insan Müslüman yani birbirini seven birbirini tanıyan, birbirinin akidesini bilen bir avuç insan Müslüman. Bir araya gelen, beraber oturan, sohbet eden insanların sayısı belli. Hayatımızda bu insanların sayısı belli. Allah muhafaza, bu insanları da özenle seçmezsek, yani Peygamberimizin bahsettiği gibi misk taşıyan yerine ateşin pompasını elinde tutan adamları seçersek, bu hem bizim dünyamıza hem de bizim ahiretimize zarar verecektir. Ondan dolayı Müslümanların hayatlarında özellikle arkadaşların, arkadaşları noktasında seçici olmaları lazım. Bakın mesela bugün bizim ortamlarımıza, oturduğumuz ortamlara, konuştuğumuz meselelere bakın. Eğer biz bir arkadaşımızla yaptığımız sohbetin akabinde ayağa kalktıktan sonra gerçekten yarın kıyamet günü için bize faydalı olan bir söz işitmişsek veyahut da bir günahımızın farkına varıp ondan dönmeyi kafamıza koymuşsak o arkadaş ne güzel arkadaştır onun peşini sakın bırakmayın ama her oturduğumuz ortamda müştehitlerin birey içinden çıkamadığı meseleleri konuşup ayaklarımızın üzerine gerisin geriye dönüyorsak veyahut sabahlara kadar İslam devleti kurup sabah namazını kılmadan zıbarıyorsak veyahut da Allah Azze ve Celle'nin kelamımızı ağzımıza alıp bulunduğumuz ortamdan çıktıktan sonra Allah'ın kelamı bize lanet ediyorsa yani o konuştuklarımızı önce biz kendi hayatımıza yerleştirmemişsek çünkü Peygamberimiz Kur'an ayetlerini taşıyan insan eğer onunla amel etmezse o Kur'an ayetleri ona lanet eder buyuruyor. Eğer böyle bir ortamımız varsa Allah muhafaza biz de kıyamet gününde Allah muhafaza ellerini ısırıp da keşke falan kendime dost edinmeseydim diyeceğiz. Bakın sahabenin arkadaşlıkları nasıl? Hz. Ömerle ensardan olan bir insanın arkadaşlığı Hz. Ömer diyor ki ey fulan İkimizin değişik gücü var. Yani hem çalışmak zorundayız, hem de salih amel yapabilmek için faydalı ilime ihtiyacımız var. Gel diyor bir gün sen nöbetçi ol, ben gideyim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler dinleyeyim. O gün sen çalış, akşam geldiğimde sana Peygamberimizden duyduklarımızı aktarayım Aleyhisselatü Vesselam. Bir sonraki günde yine aynısını sen yap, bu defa sen Peygamberimizi dinle Aleyhisselatü Vesselam, akşam da gel bana aktar diyor Hazreti Ömer. Bakın Ebu Derda ile Ebu Derda ile Selman'ın arkadaşlığına. Ebu Derda, Selman Ebu Derda'yı ziyarete gidiyor. Bakıyor ki hanımı böyle çok paspal üzerinde, çok böyle normal normal kıyafetlerle e, kapının önünde. Hayırdır diyor, niye sen böylesin? Niye senin halin böyledir? Senin kardeşinin diyor, bana ihtiyacı yok. Benimle hiç ilgilenmiyor. Ondan dolayı diyor. Akşam size misafir olacağım diyor. Selman akşam Ebu Derda'nın evine gidiyor. Neyse oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Hadi uyuyalım diyorlar. Uyuyorlar. Ebu Derda Selman'ı gözetliyor Selman uyudu mu uyumadı mı? Selman'ın uyuduğunu zannedince kalkıyor namaz kılmaya, Selman elinden tutuyor, gel yat diyor, yatırıyor. Aradan biraz zaman geçiyor, tekrardan şey bakıyor, Ebu Derda kontrol ediyor, Selman uyudu mu uyumadı mı? Tekrar kalkıyor namaza, gece namazı kılacak, şey tekrardan elini tutuyor, e, Selman tekrardan elini tutuyor, yat yat diyor, daha var diyor, yat diyor. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Selman Ebu Derda'ya diyor ki hadi kalk namaz kılalım. Namazlarını kılıyorlar. Alıyor Ebu Derda'yı karşısına ey Ebu Derda diyor. Şüphesiz ki diyor nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ehlinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine götür hakkını ver. Bakın dikkat edin arkadaşlıktaki güzelliğe bakın. Yani görüntü itibariyle belki hani dersiniz ya Selman e, Ebu Derda'yı amelden alıkoymuş değil, Selman Ebu Derda'yı sünnete götürmüş. Yani Ebu Derda belki biraz daha nefsinin hakkını, ehlinin hakkını vermiyor. Selman onun elinden tutup da onu ne yapıyor? Onu hayra teşvik ediyor, ona sünneti öğretiyor. Çünkü Ebu Derda Selman'ın bu sözünü Peygamberimize aktardığı zaman, Peygamberimiz Selman'ı doğruluyor. Ondan dolayı yani bizim için kişinin arkadaşı neyse kişi odur. Bakın bir gün salih olan bir ortama gidin oturun. Bir gün salih olan bir ortama oturun. Oradan kalktığınız zaman göreceksiniz ki kalbiniz uçacak gibi olur. Allah azze ve koşmak istersiniz. Nasıl ki Allah azze ve celle diyor ya fefirû ilallah. Allah azze ve celle'ye firar edin. Allah azze ve koşun diyor. Veya bazı insanlar vardır. Tek kelime etmez adam. Hiç konuşmaz sizin yanınızda. Sadece oturur. Onun yanından kalktığınız zaman kendinizden utanırsınız. Neden? Çünkü adam salih olduğundan dolayı Salah adamın kalbinden yüzüne vurmuştur. Kalbi ölü olan veya kalbi hastalıklı olan insan o insana bakaraktan kendinden utanır. Bu tip insanlar bizim oturduğumuz insanlar olsun. Bu tip insanlar bizim arkadaşlığımızı kurduğumuz insanlar olsun. Aksi halde her dini gibi görünen ortam dini değildir. Her İslami gibi görünen ortam İslami değildir. Bizim hayatımıza etkisi olmayan, bizi Allah'a yaklaştırmayan, her geçen günümüzü bir önceki günden daha hayırlı kılmayan ortam Allah'a bizi götüren bir ortam değildir. Yine Müslümanların hayatında çok ciddi vakit öldüren yani kendileriyle Allah arasında hırsız olan yol kesici olan şeylerden biri normalde televizyon. Tabi ben inanmıyorum ki aklı başında veya burada bulunan bir insanın evinde televizyon olsun. Yani zamanın putu, zamanın tağutu dini ve dünyayı beraber ifsad eden o aleti kendi karısına karşı kıskanç olan dinine karşı kıskanç olan, çoluk çocuğunun geleceğini düşünen bir insanın bu aleti kendi evine sokacağına ben inanmıyorum ve inanıyorum ki burada oturan hiç kimsenin evinde de bu put, bu mendebur yoktur. Lakin Müslümanların birçoğu bu aleti evlerinden çıkardılar ama bundan daha şiddetli olan bir şeyi soktular ev. daha şiddetli olan bir putu soktular evlerine o da internet. Yani birçok belki hoca, birçok ilim adamı televizyonun zararlarını anlattı, Televizyonun ne kadar kötü olduğunu anlattı, zerre kadar diyorum ha, zerrenden üstüne gerek yok. Zerre kadar akıl sahibi olan insanlar da Müslüman evinde bu put olmaz diye anladılar, bu putu evlerinden çıkardılar attılar televizyon putunu. E bu defa hayatımıza internet gitti girdi. Normalde internet bir nimet, Allah Azze ve Celle'nin bu zamanda yani çok meşgaleli olan zamanda insanlar için tanımış olduğu bir nimet. Tabi ne yönde kullanılırsa bir nimet. Eğer ben oradan Kur'an-ı Kerim dinlersem, eğer ben oradan bana Allah'ın kelamını, Rasûlü'nün sünnetini öğreten bir ders dinlersem, eğer ben oradan ilmi ve faydalı kitaplar indirip bundan istifade edersem, bu benim için nimettir ve Allah'a hamd ederim. Bu nimetinden dolayı sana hamd olsun. Ama ben internete girip boş muhabbetlerle, tabi daha şeye hiç girmiyorum, yani hani Müslümanın bunu haramda kullanması, bunda müzik dinlemesi, bunda kötü resimlere bakması, kadın kızla chat yapması, İslam adına, davet adına, şeytanın şu anki gençlere kurduğu en büyük tuzak, oturup interneti. Bunlara zaten hiç girmiyorum. Hani bunları anlatmaya gerek yok. Kâsîdâni bunlara haram olduğunu biliyor zaten. Benim konuştuğum mesele, İslam adına interneti kullanırken insanların kalbini öldürmesi, Allah azze ve celle'nin insana tanımış olduğu bu nimeti kötü yerde kullanması. Şimdi geçen bana bir tane ses kaydı getirdiler. Bir tane sohbet odasında ne olduğunu bilmiyorum. Sadece ses kaydını dinliyorum. 7-8 tane adam ilmi bir mesele hakkında tartışıyorlar. İslami bir mesele hakkında tartışıyorlar. Vallahi mazalet mazadet tinu illa Yani çamur, çamur attırmaktan başka bir şey yapmıyor. Ne onlar bir şey öğreniyorlar. Çünkü bir şeyin cahili onu ıslah edeyim derken daha fazla ifsad eder. Çünkü yanında onun şeyi yoktur. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Bir saatten fazla bir mesele üzerine konuşuyorlar. Tabi burada hangisi doğru hangisi yanlış diye yani biri rica etti. Ben dinleyeceğim, kendimce bakacağım. Ben bunu dinledikten sonra dedim ki ya bu adamlar acaba Allah'tan hiç mi korkmuyorlar? Veyahut buraların durumu hep mi böyledir? Yani İslam adına girilen odalarda, İslam adına konuların konuşulduğu yerlerde veyahutta da davettir, chattir vesaire. Her neyse yapılan yerlerde Müslümanlar bu kadar mı basiretsizdir? Hayatlarını, vakitlerini alıp çalan bu şeylerle iştigal ediyorlar. Bakın arkadaşlar Allah Teala diyor ki: "El malu vel banun zinetul hayati dunya." Çocuk ve mal dünya hayatının süsüdür. "Vel baqiyatus sarihatu khayrun 'inda rabbika thawaban ve khayrun amela. Lakin o baki olan, kalıcı olan ve salih olan ameller var ya, senin Rabbinin yanında Asıl sevap yönünden ve umulan şey yönünden asıl hayırlı olan odur diyor Allah azze ve celle. Yani insana verilen yeryüzündeki en büyük nimet nedir? Evlattır. Öyle mi? Babalar anneler bunu en iyi onlar bilirler. İnsana verilmiş en büyük nimet Allah Kur'an'da göz aydınlığı diyor. Allah verdiği en büyük nimetle salih amelleri birbirine kıyaslıyor. Diyor ki: "Vel bakiyatus salihatu hayrun 'inda rabbika thawaban ve Salih ameller <gülüyor> baki olan ameller senin Rabbinin yanında çok çok daha sevap yönünden ve emel yönünden çok çok daha hayırlıdır. Peygamber aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın boş arkadaşla oturup muhabbet yapmaktansa, boş sitelerine girip, sohbet odalarına girip kendi kalbimizi öldürmektense çünkü terbiye edicisi onun hocası sanal ortam olanın kendisi de sanaldır, ilmi de sanaldır, ahlakı da sanaldır, Menhecide sanaldır, hakikatle hiç bir alakası yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, men kala Subhanallah ve bihamdihi, gurisetlehu nakhletun fil cenne. Kim derse bir kere Subhanallah ve bihamdihi, ona cennete bir tane kurmağa gacı dikilir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın, bu boş işlerle vaktimizi öldürmektense oturduğumuz yerden bir defa Subhanallah ve bihamdihi desek. Cennetteki köşkümüze bir tane daha şey ekleyeceğiz. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Kelimetani habibatani ile Rahman." İki kelime diyor. Rahman'a sevimlidir. "Khafifatani alal lisan" insanın diline çok hafiftir. Yani söylemesi çok kolaydır. "Faqilatani fil mizan." Mizan'da ise ağırdır diyor Peygamberimiz. "Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim." Bu kadar. Bu iki kelimeyi söyleyeceksin. Dilde hafif Mizanda ağır Allah Azze ve Celle'ye karşı sevimli olan kelime. Boş işlerle uğraşmaktansa, boş sohbet ve muhabbetlerde bulunmaktansa, bakın iki tane kelime. Başka bir hadiste Peygamberimiz diyor: Men salla aliyi wa hide ten, biha Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah Azze ve Celle ona, onun ile on tane salavat getirir diyor. Bizim Peygamber'e salavat getirmemiz, onun için Allah Azze ve Celle'ye dua etmemizdir, onun şenliğini yükselsin diye. Allah'ın bize salavat getirmesi, salat getirmesi ise Allah azze ve celle'nin affetmesidir. Bakın başka bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki kim günde 10 kere la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir derse 10 tane günah silinir. 10 tane günah yazılır, derecesi yükseltilir ve sabah söyleyen akşama kadar Allah azze ve celle'nin koruması altındadır. Çok basit şeyler. Ama Allah katında değerli olan şeyler. Hiç vaktimizi almayan şeyler ama Allah katında değerli olan şeyler. Çünkü bizim salih amellere bizim ihtiyacımız var. Allah azze ve celle'nin bizim yaptığımız salih amellere ihtiyacı yok. Hem dünyada sebat edip son nefeste ölüm üzerine ölebilmek için insanın salih ameller Allah azze ve celle'ye takdim etmesi lazım ki Allah azze ve celle insanı sabit kılsın. Bakın tevhid akidesi üzerine olan nice insan şöyle geçmişe yönelik bir dönün bakın Rabbinin rahmet ettiği müstesna itikatlarından döndüler hem bizden öncekiler hem bizim zamanımızda bizimle beraber yaşayanlar şöyle bir dönün görüye 1980'den bu tarafa doğru bakın bizden belki daha tevhide yapışan bizden daha çok tevhidi insanlara zikreden insanlar şu anda insanlara asli küfür dedikleri şeyleri işliyorlar neden? çünkü Allah azze ve celle onları sabit kılmadı insan Allah sabit kılmadığı müddetçe itikadın üzerinde sabit kalamaz. Bunun sebebi ne? Çünkü onlar sebat için gerekli olan salih amelleri Allah'a takdim etmediler. Hakeza bizim düşman karşısında aziz olabilmemiz için gene bizim salih amellere ihtiyacımız var. Boş ortamlara, boş muhabbetlere, gereksiz sohbetlere, müştehitlerin bile içinden çıkamadı, Bizim de her konuştuğumuzda kendi kendimize zarar verdiğimiz meseleleri konuşmaya bizim ihtiyacımız yok. İnsan düşman karşısında ne ile sabittir? İnsan düşman karşısında salih ameller ile sabittir. Yapmış olduğun zikirler ne insan düşman karşısında sabittir? Sen rahatlık anında Allah Azze ve Celleyi anacaksın, zikredeceksin ki zorluk anında da Rabbin seni ansın. Zorluk anında da Rabbin seni anarak rahmetiyle seni kuşatsın. Sen ihtiyaç olunan yerde. Allah'ın dini muhtaçken sen ona yardımcı olacaksın ki Allah azze ve celle de seni ihtiyaç duyduğun yerde sana yardım etsin ve seni aziz kılsın. Sen İslam zelil kılınmaya çalışırken kendinden fedakarlık yapıp onu aziz kılacaksın ki sen zillete düşer olacağın yerde Allah azze ve celle seni aziz kılsın, senin şanını yücelsin. Ondan dolayı vakit bizim hayatımızdaki en değerli şeydir. Ve bizim selefimizin hayatı çok güzel örneklerle doludur. Vakti güzel değerlendirip Allah azze ve celle salih ameller takdim etmek için. Belki insanoğlu bazen gaflet, bazen nisyanla bunun farkına varmasa da lakin henüz Allah bunu bize hatırlatmadan önce biz bizzat bunu kendimiz hatırlar ve geçmiş günleri tedarik eder. Allah azze ve celle bundan sonraki noktalarda vakti güzel değerlendirme noktasında dikkat eder ve ondan yardım istersek bunun faydası tamamen bizedir. Aksi halde yaptığımız bütün zararlar sadece bize ve kendi nefsimizedir. وَاخِرُوا دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ